877. konu, Hazreti Peygamber'in Huzaiye kabilesinden Haris kızı Cüveyriye validemizle evlenmesi, Hazreti Peygamber Beni Müstalik esirlerini taksim ederken Cüveyriye, Haris kızı, Sabit bin Kays bin Şemmasın ya da onun amcası oğlunun payına düştü, Cüveyriye kendisi için onunla kitabet akti yaptı, kendisi tatlı ve güzel bir hanımdı, bu yüzden de her gören ona vurulurdu, bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek ondan kitabet aktinde kendisine yardımcı olmasını istedi. Ayşe validemiz onun hakkında Allah'a yemin ederim ki hücremin kapısında ilk gördüğümde kendisinden nefret ettim ve Hazreti Peygamber'in onu görmemesini diledim, diyor. Cüveyriye Hazreti Peygamber'in huzuruna girerek, Ey Allah'ın Resulü, ben Haris Bindrar'ın kızıyım, babam, kabilesinin reisiydi, başıma gelenleri biliyorsun, ben Sabit bin Kaiz bin Şemmasın veya amcası oğlunun payına düştüm, onunla kendim için kitabet akti yaptım, şimdi senden bana da bu konuda yardımcı olmanı rica ediyorum, dedi. Hazreti Peygamber, bundan daha hayırlı bir şey ister misin, deyince Cüveyriye, ey Allah'ın Resulü, bununla neyi kastediyorsunuz, dedi. O zaman Hazreti Peygamber, kitabet aktini öder ve sonra da seninle evlenirim, buyurdular. Cüveyriye de, evet, ey Allah'ın Rasulü, bunu kabul ediyorum, dedi. Hazreti Ayşe şunları anlatıyor. Halk Hazreti Peygamber'in Cüveyriye bin Harayz ile evlendiğini işittiklerinde, Müstalikoğulları kabilesi Hazreti Peygamber'in kayınları oldular, diyerek ellerindeki bütün esirleri serbest bıraktılar. Böylece bu evlilik sayesinde Müstalikoğulları kabilesinden hane halkı azat edildi, ben kavmine hayırlı ve faydalı olmak hususunda ondan, Cüveyriye'den, daha büyük bir kadın tanımıyorum. Cüveyriye bin Haris validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in beni müstelik diyarına gelişinden üç gün önce bir rüya gördüm. Rüyamda Ay-i Medine, tarafından doğup yükseliyor ve sonra da benim kucağıma düşüyordu. Fakat bunu çevremdeki insanlara söylemek istemedim. Nihayet Hazreti Peygamber gelerek bizleri esir aldı. Bunun üzerine ben rüyamın gerçekleşeceğine dair ümitlenmeye başladım. Çok geçmeden de Hazreti Peygamber Azat Etmek suretiyle benimle evlendi. Şunu söyleyeyim ki ben Hazreti Peygamberle Kavmim hakkında hiçbir şey konuşmadım. Müslümanlar Kavmimi kendiliklerinden azat ettiler. Bu durumu bir amca kızından öğrendiğimde Allah'a hamdettim.